Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. kalmışla güreşiyoruz. ...uzun zamandır güreşiyoruz... ...açıklayalım de. bir... ...açıkla canım hadi bakalım... ...daha dün bir arkadaşımla bir araya geldiğim... ...uzun zamandır görüşmediğim... E, ...tabii her programı dinlemiyorlar... E, in köfteler... <gülüyor> <gülüyor> ...ama yani takip eden de biri... Fakat... ...oluyor böyle şeyler değil mi... ya yani böyle bir kızıyoruz arada... E, Arkadaşlarımız dinlemediği e, zaman Evet yani e, ne yalan Hiç dinlememişlerse gerçek kızıyoruz da arada. Hiç dinlenmeyecek program bizim programımız Hiç değil, değil ya tamam. e, Efendim kamusla güreşi Bir açıklayalım e, Dedik e, Kamusla güreş olmaz diye bir eski söz var Kamus sözlük anlamına geliyor e, Sözlükle güreşmeyiniz Her sözcüğün bir anlamı vardır Yeni yeni anlamlar ...bulmaya, uydurmaya çalışmayınız... lugate bakınız anlamına geliyor... ...öyle derler evet... ...ama velakin biz Keremciğim'le... ...hep bir pehlivanlık Yap, halindeyiz... Evet. ...sözcüklerle... Ee, ...bazen sözlüğe yeniliyoruz... ...bazen yeniyoruz... ...öyle devam ediyoruz... Evet, ...yolculuğumuz devam Sızcık ediyor... Buluyoruz. ...bu yayın dönemi meslekleri yapıyoruz... ...evet devam ediyoruz mesleklere... ...yeni bir mesleğimiz var... Değil ...hatta mi? iki... İki, evet. Fırıncılık, pastacılık evet. üzerine bakacağız. Evet. Ee, sevgili dinleyicimiz Sibel Horada Coşkun Hanım Efendi'ye teşekkürlerimizi de iletelim aynı Eksik zamanda. Eksik Kamuslu Güreş Twitter adresimizde paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Ee, Gmail'imiz var, Instagram'ımız da var, var. varoğlu var. Buyurunuz efendim bakalım neler var fırıncılık ve pastacılıkla ilgili notlarda bir böyle bir çağrışımlar tabii geliyor aklımıza. Evet, evet. E, ...fırın denilince... ...pasta denilince... E, ...önce mide çağır, <gülüyor> mideyi çağrıştıran... ...her türlü yiyecek... E, ...bir de şey gibi sanki... E, ...böyle hem... E, ...güzel tatlar Aha. söz konusu... ...bir ancak, kokular tabii... ...ay çok tabii e, özellikle bu... ...bazı meslek elbapların maalesef... ...koku anlamında sıkıntılı değil mi? Evet. Mesela kasaplar olsun, bu sakatatçılar olsun... Evet. Bu, bu ...çorbacılar... ...belki sakatatla çorba yapılan yerler falan ama... ...pastanelerde her daim... Mistri güzel kokular. kokular. Evet. Manallar da öyledir. Evet. Hep içinde olmaktan dolayı onlar da öyle mi duyuyor? Aslında birçok da pastacı ve fırıncıyla konuşma fırsatı bulduk program öncesinde ama bak bu soruyu sormadım. Hmm. Ee, bir yandan da şey, hem mübrem bir ihtiyaç Hatta kelime olarak da çıktı bu. Hı hı. Hem çok keyif veren şeyler, ekmekler, çörekler, simitler, açmalar olsun, pastalar, hı hı. o çikolatalar, tatlılar olsun. Ama velakin özellikle yeni dönem sağlık anlayışında hep sorun bunlar, karbonhidrat sorun, tabii, şeker tabii. sorun, pastanenin <gülüyor> yanından geçmeyin gibi. Ama yine de pek vazgeçtiğimiz söylenemez. Evet. Sabah hani kahvaltılarında özellikle değil mi? Ekmek. Biz, kahvaltılarda ekmek hani böyle işe gidenler için de hani söz konusu işte ne bileyim, poğaçalar, işte börekler. Tabii bir de acele bir yemek için de evet. poğaça hele. Hızlı tüketim için de şey nasıl diyeyim. Vazgeçilmez, e, vazgeçilmez bir şey gibi. Evet. E, başka tabii hani Türkiye'de özellikle İstanbul bazında baktığın zaman e, fırın ve past pastacılıkla ilgili olarak böyle gayrimüslimlerin hani Aklıma gelenlerden önemli... Rumlar. Rumların fırın ve evet. pastaneleri Kolonyalılar. var. Kolonyalılar. Evet bir yandan da bir hemşinli bir pastacı geleneği var. tabi bakabildim mi bilmiyorum da. Ba şöyle baktım ben e, bayağı bir pastacı fırıncıyla bizim e, mahallemiz ve yakın çevremizdeki e, irtibatta bulundum. Çok da hoşuma gitti bu saha çalışmaları. <gülüyor> e, meslekler konusunda. Onlardan çok şey öğrendim. Hani e, neden hemşinliler, nasıl öğrenmişler konusu iyice yerine oturdu. Zaten hepsi aynı evet. hikayeyi anlatıyorlar. Hatta bir kitap da var. İletişim yayınlarından Gurbet Pastası diye ha, hatta evet. belgeseli de çekilmiş bir de TRT'de de bir belgesel e, yakaladım ben işte biraz araştırırken Pastacı Uşaklar diye işte bu hemşinli ailelerin özellikle Rusya'da eğitim görmeleri orada evet. e, pastacılığı fırıncılığı öğrenmeleri Pastacı Sonrasında Uşaklar Türk, evet, <gülüyor> Türkiye'nin birçok yerine yayılıp e, pastaneler açmaları fırınlar açmaları hatta iddialar kendileri işte Türkiye'nin her ilçesinde varana Evet, evet. ...pastaneleri oldukları söyleniyor. Ee, bunlar var aklımıza gelenler. Başka, tabii fırın çeşitleri var değil mi? İşte onların ayrıntılarına varacağız. İşte odun evet, fırınları taş var. Fırın. Taş fırın mı, odun fırın evet. mı? Ben simit alırken hep odun fırın mı, simidi mi diye sorarım. Evet. Olmuyor <gülüyor> bazıları Evet doğru. Evet, daha lezzetli Bir de pastane oluyor. simitleri var değil mi? Evet, pastane simidi keza artık pidenin de öyle... Bir klasik fırın pidesi var, bir pastane pidesi var. Ee, zaten öbürleri açmaya benziyor ee, biraz pideden ziyade. Keza simit için de aynı şey, daha böyle tatlı bir hamur. Ya Bir de ülke isimleri de geliyor aklımıza. Gene bu aslında Türkiye'deki pastacılığın daha çok kökenini araştırdığımızda dediğin gibi Karadeniz Hemşi'nin akla geldiği gibi Fransa, İsviçre'de ...çok öne çıkıyor... ...çünkü aslında Rumlara gelen gelenek de oradan geliyor... Hmm. ...özellikle çikolatalı şeylerin yapımında Fransa ve İsviçre hmm. okulların e, olduğu... ...hatta şimdi bir yeni moda e, pastacılık, fırıncılık da başladı ya... ...daha genç, e, okumuş, hmm. e, işin gurmelik yanını e, yeni türleri yapan, satan... E, Alman pastası var tabii yani bir de... Evet. Evet, yani klasiktir. Bir ülke, da pasta ismi, konusunda iyiler. Evet. Sayacak olursak diyorsun. Doğru. Polonesköy, Polonyalılar evet. orada çok güzel böyle pastalar yaparlar. Müthiş hmm, lezzetli. Ben yeme evet, Kremaları güzel. vardır. Polonyalılar iyiler bu konuda çok galiba. Çok bayağı oraya gidince mutlaka hmm. yiyorum böyle güzel içinde meyva sindirilmiş falan. Evet, sabah sabah aç dinleyicimiz varsa kötülük etmeyelim ama. <Gülüyor> Çeşitlilik aklıma geliyor. Yani eskiden hani böyle atıyorum bu hmm, senin, ekmeklerde evet, mi? Evet, evet. Bir 20 yıl öncesinde varana. ...bu kadar tabii çeşitlilik yoktu... Yok. ...şimdi bir fırına girdiğin zaman ya da ne bileyim... ...bir semp işte... ...pastanesine girdiğin zaman çeşit çok çeşitlilik çok işte çavdar ekmenin işte tam kafası karışıyor insan <gülüyor> çok da. ha çavdar gene olan bir şeydi evet. beyaz ekmek vardı sonra bir kepek furiyası başladı evet. herkes kepekle ekmek sonra şimdi kepek hayvana verilmez muhabbet oldu şimdi bu işte yaş maya rüşeyimle ekmek Osmanlı ekmeği gibi sonsuz <gülüyor> birçok ekmeği de vardı o da i̇şte vardı. Glutenli, vesaire, evet, o bir o tartışma evet. Hı -hı. o da bir tartışma bazı sözler var işte bu e, fırın e, sözünün içinde cümlesinin içinde belki kullanacağız ama şey e, benim babacığım uzun boylu ince bir e, adamdı hı hı. E, böyle iyice boyu çok gençken fazla uzun ince şey demişler işte ya fırıncı küreğiyle vurun bu çocuğun kafasına hı. daha da uzamasın gibi <gülüyor> öyle bir şey varmış. Fırıncı küreği tabi alet edevat anlamında önemli bir alet. Evet, vazgeçilmez. Yani. E, vazgeçilmez. Keza böyle çok ince uzun olanlara fırın süpürgesi de deniyormuş. Bunu hmm. bu araştırmada öğrendim. Onu bilmiyordum. Önemli çünkü olmuş. Ben bilmiyordum. Neymiş? Ne? Bir daha Fırın süpürgesi. Hmm. Böyle bayağı ince uzun olanlara. Çünkü hmm. o fırın süpürgesi de fırının içini temizlemek için normal bir ha. süpürge gibi değil. De o uzun bir şeyi var. Anladım. Evet. Evet, öyle bir şey. Hatta e, sevgili Didem e, bize e, güzin yalının. E, bir kitabını verdi ee, çok keyifli bir kitap laf söyledi bal kabağı diye Hı -hı. oradan fırın süpürgesini yakaladım ben Hı -hı. zayıf uzun boylu kimse direkt karşılığı. Evet ilginç ee, böyle aklıma bir sahne geliyor aslında bu kamyonlarla un taşınması ha. sevgili arkadaşım Bayram e, Kalyoncu e, fırıncılıkla ilgili hayli bilgi de verdi bana sağ olsun şimdiden bir teşekkür edeyim. Arar arada ziyaret etme şansı olmuştu. Orada işte onların taşınması esnasında işte bütün o çalışan işçilerin bembeyaz. işte bembeyaz evet. olması Hayalet gibi yani yoğun emek isteyen bir iş tabii yani bir yandan da özellikle Çok. altını çizdiler. Saat Ve hani tatil olmaması da Hiç. hani hep böyle evet, büyük aynen. bir sıkıntı olarak Bana bahsetti. Da. Ayrıntıları birazdan anlatacağım. Başka aklımıza ekmek kuyrukları geliyor önceden tabii yani bu. Evet artık Şu yok. Şunu pek yani. Gençler bilmez ama. Evet ekmek fiyatları hep böyle bir tartışılır bazen. Gramajı. Gramajı O da bir kelime evet. aslında. Hı -hı. Zamansızlık. ...erken kalkmak, bayramsızlık, tatilsizlik gibi bir sözcüğe varabiliriz belki Hı -hı. demin söylediklerinden. E Şimdi kuyruğu pide kuyruğuna pide, dönüştü evet. evet onu söyleyebiliriz. Belki. Ramazanlarda. o canım o Ramazan pidesinin için insanlar. O da şeydir varsa bile sıcak çıkanı beklerler orada e, vitrinde e, arka tarafta varsa Bolsamızda bile beklenir. Bol suamışta pek lezzetli olur gerçekten. Çok. Bizim dünyamıza bizim e, bölgemiz has... Hoş bir lezzettir. Bir de ee, bu şey e, böyle klasik yanlış anlamalar başlığı altında anılabilir. Belki hani Maria Antoinette'in işte ekmek bulamıyorlar. Hmm. Halk aç dendiğinde pasta yesinler muhabbeti. Oradaki pastanın aslında makarnaya karşılık geldiği ve bizim bildiğimiz aslında. işte kremalı çikolatalı pastanın kastedilmediği <gülüyor> akla gelebilir. Şey askıda ekmek vardı. Evet o, hala daha, var. Var evet bazı fırınlarda görüyorum ben. Var. Kökenleriyle ilgili olarak bize ait değil de sanki Avrupa'ya ait değil mi? Öyle Şimdi ben onu şöyle e, biliyorum. Yani ekmeğin kökeni nedir bilmiyorum ama İtalya'da kahveyle ilgili böyle bir e, askıda ha, kahve, evet, askıda espresso gibi bir şey var ama hani aynı gelenek mi onu bilmem. Ancak ben daha çok Kadıköy moda civarındaki fırıncılarla konuştum. E, tabii biraz e, ihtiyaç az olduğu için belki e, askıda ekmek geleneğinin daha çok gelip isteyene verdiklerini Hmm. Ama birinin gelip de hani üç ekmek alıyor, üçünü de askıya koyun demenin o kadar yaygın olmadığını, ara ara hmm. öyle kişilerin çıktığını öğrendim. Doğru ama ihtiyacı, daha çok ihtiyaçlı bölgelerde daha sık rastlanıyor hakikaten dediğin gibi. Evet, evet. Benim aklıma Balkan dünyası da geldi. Balkanlarda biraz gezme fırsatım oldu. ...burada da bu özellikle fırın pasta ha, işlerinde... Hamur, işi, ...hamur işlerinde çok... İyiler e, ...çok diyorsun? iyiler. <gülüyor> Onlar da Rusya ile bağlantılarından ötürü mü belki? Muhtemelen evet. E, özellikle bir vişneli börek yemiştim. Vay. Muazzam bir tattı. <gülüyor> ya, evet Ruslar gerçekten... E, ...ben de e, hani... Karadenizlerin özellikle hemşinlerin Rusya'dan bu bilgiyi öğrendiklerini daha önce de duymuştum. Çok daha fazla ayrıntı öğrendik bu defa ama ben de hiçbir biçimde New York'a gittiğim zaman Rusların bu işi çok iyi yaptığını öğrendim. Hmm. New York'un içinde kalamadık çok pahalı olduğu için daha böyle Brooklyn'e doğru çıktık. Orada hmm. bir Rus mahallesinde kalıyoruz. Oradan iniyoruz metroyla. Aman bir büyük pastane ve fırınlar ve ne çeşit. Çörekler pastalar vardı anlatamam her sabah başka bir şey yiyorduk Vay vay vay Çok... Ben de çocukluğum işte bir kısmı Almanya'da geçti orada da Alman pastaları işte meşhurdur ben Buradaki doğum, gibi mi? Doğum yok değil. Farklı pastalar yani. böyle. Ha, burada doğum. bir şey Alman pastası denir ya. Evet böyle evet. Hani evet üzerinde böyle pudra şekeri evet, var ve vesaire. Böyle gibi. biraz hamburgere benzer. Evet içi krema. Yok doğum günlerindeki pastalardan bahsediyorum. Ha. O lezzeti hala aklımdadır. Bir yandan da böyle hem işte edebiyat dünyasında hem böyle buluşma mekanları anlamında meşhur işte pastaneler vardır. İşte evet. Markis pastanesi gibi efendim. Lebon eskiden. Lebon pastanesi gibi. İşte bizim kadı sevgili Kadıköy'ümüzde Cafer rolü var. Beyaz fırın var. Tabii. Bunlar tabii önemli. Başsaneler. Baylan. baylan var. E, hatta bazılarıyla konuşma evet. da yaptım. Çok güzel. Oranın eskilerinden tiyolar aldım. Bir ha, de Fransa'nın meşhur. Ünlü edebiyatçıların da sık sık e, Urakya'da. Baylan öyledir mesela. Atilla İlhan'ın için bildiğim kadarıyla. Atilla İlhan sonra Divan'da evet, hatta evet. karşıda. E, Fransa'da o kafe de Fleur'ler ve işte Sartre'lerin, Simone de Beauvoir'ların evet, evet, evet, takıldığı evet, değil evet. artık. Tabiri caizse. <gülüyor> Aslında bir parça girip. Hep... Girelim, bir şarkı arası verelim. Sonra devam edelim. Ve Devam ederiz. Efendim Toriamo'stan geliyor Baker Baker. Baker Baker. Baking a cake. make me a day make me whole again And I wonder what's in a day what's in your cake this time I guess he's gone to a lie, He says that behind my eyes I'm hiding, and he tells me I pushed him away, and my. from him In all kinds of ways Guess it was his turn this time baking a cake açık Radyo 94.9'dayız. Camus'la güreşiyoruz. Efendim pastacılık, fırıncılık pastacılık, fırıncılık devam ediyoruz. Meslekleri, çağrışımlardan biraz bahsettik. Bazı sözcüklere de vardık. Artık ...sözlüklere bakalım... ...biraz bakalım... ...etimolojide ne var sende... ...bir bak bakalım... Gidip, ...İsmet Zeki Eyboğlu var... Ee, ...Türk dilinin etimolojik sözlüğü... Say yayınlarından... Ee, ...Fırın Sözlüğü'nün karşılığı var... ...Latince'den geliyor... Hı -hı. ...aynı zamanda Grekçe'de de... E, ...çok benzer bir kök... ...Latince Furnus... ...Ve Grekçe'de de Furnos... Ee, Hı -hı. ...ekmek pişirilen... ...özel ocağa verilen ad... Ee, ...Sözcük... ...Farsça'da Tenur... Almanca'da Bekofen, Fransızca'da Fur, İtalyanca'da Forno, İspanyalca da Horno gibi sözcükler hmm. e, olarak e, karşımıza çıkıyor. Simit'in karşılığını da vermiş İsmet Seki Eyüboğlu, Rumca'dan geliyor. Hmm. Bilmiyordum hiç. E, Semidalites diye bir sözcük hmm. var. İnce undan, irmikten yapılan. ...manasına geliyor... ...aslında Arapçada da semit diye bir sözcük var... ...samit... ...samit, burada da semit diye hmm. yazılmış... Ee, ...irmik e, anlamında... ...ama Araplarda simit... ...diye bir e, yiyecek olmadığı... ...simit yapma geleneği olmadığından... E, ...Rumca'daki... E, ...sözcükten geldiği... E, ...şeyi... ...izlenimi ağır basıyor... ...İsme Seki göre... Ee, Nişanyanda biraz daha farklı Böyle Hı -hı. Böyle Evet işte hep söylüyoruz ya etimoloji e, Kesin emin olunan Bazı şeylerin dışında e, Tahminler de tahminler yürütüyor evet, Çok ister, Geçmişe istemez. dayalı olduğu için e, Nişanyanda ekmekle ilgili eski Türkçe Ötmek diye geçiyor Hatta Kaşgari e, Divan-ı Türk'te Etmek ötmek diye de geçiyor e, Türkiye Türkçesinde Etmek ekmeğe dönüşüyor Hı -hı. ...Türkiye Türkçesinde etmek biçimi 17. yüzyıl veya 18. yüzyıla dek egemendir demiş. 19. yüzyılda tek tük görülüyor. Ses değişimin nedeni açık değildir denmiş sözlükte. Hmm. Yani etmek ekmeye dönüşmesinde ki neden ses değişimindeki neden açık değildir demiş. Fırınla ilgili olarak da Farsça furn, Arapçada da furn diye geçiyor. Orta Yunanca'da fornos. Batince de fornus furnus dediğin gibi Hint Avrupa ana dilinde ghorno Fransızca da four fournais. E, yani, hatta ben e, acaba yanlış mı yazıyor diye araştırdım. Çünkü hep f h mi? Evet h'ymiş yani İspanyolcada o bir. İşte Hint Avrupa ana dilinde gorno diye geçiyor. G horno ha. gibi öyle bir durum var. Pastada nişan yanında diyor. İtalyancada pasta bulamaç, hamur her çeşit hamur işi. Orta latince pasta, pasta yine. Ee, eski Yunanca'da paste, arpa bulamacı, macun anlamını taşıyor. Hmm. Eski Yunanca'da pasto ise serpmek, tuz serpmek ya da macun sürmek, yakı yakmak anlamları var. Ee, Türkçe'ye darı lapası pas anlamında İtalyanca, İtalyanca'dan, e, pasta cila deyiminde ise İngilizce'den ithal edildiği. Ha, öbür e, pasta yani. diğer anlamı. Demiş. E, simit içinde ee, ...dediğin gibi Arapça samit... ...ince öğütülmüş un veya... ...irmik e, demek... ...ama Aramca'da da samida un demek... ...Akatça'da samidu un demek... Hı hı. E, ...Akatça'da da samadu... ...öğütmek anlamına taşıyormuş... Hı. E, ...çünkü iki kültürle de... ...çok iç çağ aslında tabii Türkler... Hı hı. E, ...sonuçta... E, ...semidalites... Evet, içinde bir simit barındırmakla beraber çok daha uzun ve biraz daha farklılaşmış bir sözcük. Oradan oradan etkilenimle evet. de gitmiş olabilir. Sözlük bu sözlük kadar mı? sözlüğü, evet nişanya var. Senin sözlük diğerlerini söyle istersen. Bende Akdoğan Özkan'da ekmek var. Hatta e, bu ekmeği e, bir kere daha tanım olarak kullandığımızı hatırlıyorum. E, gene mutfakla ilgili bir şeyler konuşurken hmm. mutlaka ama... ...hangi kelimeye bağlı kullandık onu adımsayamadım ben. E, sokaktaki insanın sözlüğü, Notos'tan basılmış. Çok sevdiğimiz bir kaynak. E, şimdi... Ee, tabii kitap 2000 e, onların başında yazıldığı için bugün de değişiyor mutlaka ama bugünkünü araştıramadık. Şöyle asgari ücretli 1981'de 2700 tanesi alınırken 2013'te e, 1220'ye kadar düşmüş bu rakam. E, hmm. Ne kadar ekmek alabiliyorsun asgari ücretle? Ve potasyum e, bromatla şişirilmiş benzonil peroksitle beyazlatılmış nane aziz diye tanımlamış. Evet. Ee, katkı maddeleri tabii son dönemde daha da artıyor. Evet. <gülüyor> Biraz ya. ona gönderme var anladığım kadarıyla. Var kesin. Fırıncılarla konuşurken evet, öğrendim ben öğrendim. De bir şeyler. Öğrendim. onları söyleriz o zaman. Söyleriz. Simgeler sözlüğü var bende esot korkmazın. Pasta Çin halk kültüründe e, yıl başında tüketilmesi durumunda simgesel anlamda her yıl yeni bir aşamaya. ...yükselme dileğini... Yani ...dışa vururmuş... Hı. ...böyle bir durum söz konusu... ...argo sözünde fırın ise... ...dişilik organı, rektum anlamları da var... Hı hı. Ee, ...sözlük bende bu kadar... ...Güstav Flauber'ı o zaman devreye sokayım ben... ...yerleşik düşünceler sözlüğü... ...İş Bankası yayınlarından... ...ekmeğin karşılığı var... ...ekmeğin içine karışmış hiçbir yabancı maddeyi bilemeyiz... ...diye... ...genel geçer bir görüş varmış... Ee, ...hı... ...Flober zamanında. kutu. Biz de bilemiyoruz tabii. Değil mi? Neler evet. koyuyorlar. Hatta böyle e, bazen işte bir fırın basıldı... ...yok şu çıktı ekmeğin içinden gibi... Bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Bir de e, gene sevgili Didem Gençtürk'ün benimle paylaştığı bu Laf Söyledi Bal Kabağı kitabı. Güzün Yalı'nın derlediği, Abdülkadir Tamer'in çizimlerini yaptığı Ruhun Gıdası kitaplarından basılmış. Çok da böyle keyifli, küçük, tombik bir kitap. Orada da e, içinde bu e, fırıncılık ve pastacılığa dair kelimelerin geçtiği bir takım deyimler, atasözleri. Arda arda söyleyeyim. Buyurun Özef Çağrılmadık yere börekçi ile çörekçi gider diye bir söz varmış Keremcim. Biliyor musun? Hmm, neden acaba? Hiç duymadım ben <gülüyor> ben de anlamına baktım. Öyle börekçiyle çörekçiyi küçümseyen bir şey değil aslında. Birçok meslek konabilirdi buraya. Çünkü kimse çağırmadan da satmak için gidiyorlar ya börek, çörek falan He, diye. Çağrılmadığın yere öyle gitme Güzelmiş. anlamında. Evet. <gülüyor> Ekmeği fırıncıdan al da beş kuruş fazla ver diye bir... Söz var. Hmm. O da her işi ehlinden, yapanından hmm. al ya da karşıla ve onun karşılığını Anladım. ver anlamında. Ekmeğini ekmekçiye ver yarısını yerse helal olsun. Çok paralel bir anlam. Ee, devam ediyor ama zamanımız sona eriyor. Evet, ee, sevgili Selahattin uyarıyor bizi. Uyarıyor teşekkür ederim. Şey. aynı zamanda Teknik Ekip'ten Selahattin arkadaşa. Evet, tekrar Sibel Hora'da, Coşkun'a da teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim kelimeler devam edecek hoşçakalın bu Hoşça kamuusla Güreş sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması